alarak başlıyor 9. cüzü Kur'an-ı Kerim'in Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerden çektiği Yahudilerin ki Musa Aleyhisselam Yahudilerle akrabaydı çünkü Yahudilik bir kabilenin adıdır yani e, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları ve torunlarına verilen bir lakaptır Yahudilik kelimesi yani dışarıdan geldi de